Kurtay'm kardeşim, insan olduğu kalbi taşır. İnsan olduğu tasan en sahibidir. <gülüyor> Sahip olduğu Mekkiler Allah Resulü İhsan ve Huzuruna gelip aslında biz de İstanbul harc olduğunu biliyoruz. Waqadun innal tibghu dana nuntakadu min ardina. Fakat senin gibi Müslüman olursa dünyadaki itibarımızı yitiririz. burada yaşama imkanımız olmaz düşmanlar alır sevgini sürüklere döndükler dinin hübi dini, islamı yükselişe, terakkiye saadete, selamete engelli görme hastalığı halbuki Kur'an-ı Kerim ayetin devamında onlara diyor ki biz size şu Mekke gibi yerde imkanlar verdik Kukkuru dağların All right. Kainatın sahibi, bu ayetin üstünde bize farklı bir toplumdan bahseder. Ula ile yutturma, ejderabu mu nakrati ini bir <gülüyor> maşalolu, ta nezlan ya da. İslam sizin önünüzdeki bütün engelleri ruhumuzdaki ızdırapları giderecektir. Peki bunların özellikleri. bima <gülüyor> Rabbimin iki mükafat vereceği bu zümre öncelikle sabrı kuşatmışlardır. İbadette devam eden Dedik ki hocam, doktorlara gittik. Farklı hastanelerde raporları aldık. Bütün raporlar 5-6 aylık olan aynı karnındaki yavrumuzun çocuğumuzun kesinlikle sakat doğacağını söylüyorlar. Etrafımızdan büyük bir baskı var. Az çocuğu bu çocuğun sakatlı olduğunu diyorlar. Doktorlar da aynı yönde tepkime bulunuyorlar. Peki ne dersiniz? Allah Resulü aleyhi selam buyuruyorlar ki idam ve bütün başkalarına zahmetme. Ermen kaynındaki o çocuğu, yavruyu, Ermen bir imtihan vesilesi görecek. İnme. Efendim Kötülükler hep iyiliklerle hedef edilir. Allah'ın Resulü <gülüyor> Aleyhisselam'ı diyorlar. Mekke'de hicret edenlerin içerisinde acı var. Şimdi güç bizim elimizde. Bize şu Mekke'de Allah dedik diye ne zorlukları çektirdiniz, ne acıları tattırdınız. Şimdi onların hesabını soralım diye içlerinde bir intikam bilirmişti ki Hz. Cebrail şu ayetle Asla Sizi şanlara Geçmişte yaşadığınız acılar, Sizi mektedilerden intikam almaya sevketmesin. Olmayın böyle. Yani İslam toplumunda şu an dünyada gördüğümüz bombalama hadiselerini güçlülerin düşürelim, yaşantıları Allah'ın yetiştirdiği bir öğrencidir. Güneş vuruyor, bir damla suya muhtaçtır, arkadan bir ah sesi işittiği zaman o tarafı işaret eder. Ya da o, Zeynel abinin gibi bir validi, yüzünü gözünü siyah şamlarla sarar, sırtına revaleleri alır, insanlar görüp de ezilmesin diye dolaşır, rızkını Rabbimin ona isar ettiğini sen bayesini milletle paylaşır, ancak bu öldüğü zaman yatan kentsizindaki ipl yaralarından anlaşılabilir. Omin ve azetlerin figürün hakkı duyan toplumlarda, kanucuların, hayvanların, insanların hepsinin hakkı tutuldu korunur. Son olarak da ve ila situl adra ardu albu waq. sizden yüzünde daha ahmak insanlar yok. Hristiyanlık gibi birliğini bıraktınız da kendiniz şu Mekke'de dinini terk eden muhammede uyuyorsunuz. Onlar da selamun aleyhidin derler. Sizinle konuşacak bizim meselemiz yok. Madem cahilsiniz, onlar da sizi kendi girdabınızda bırakıp biz yolumuza devam ederiz. İslam toplumu, işte bu hakikatler üzerinde kurulur. İstanbul'dayken Amerika'nın birisi vardı. Farklı yerlerde okumuş sonra İstanbul'da da bizden klub İslam'ı okumuş onu icrar etti kendi memleketine gitti. Şimdi onun yanına farklı yerlerde insanlar gelir. Bir gün bir endüstri mühendisi geldi. İstanbul Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak derse gitti. Akşam öğle geliyor ders arasında ona İslam'ın emirlerini tevkin ediyor Müslüman oluyor Sabah üniversiteye gidiyor orada yaşayan Türk öğretim üyelerinin bir kısmı O da İslam'ın telakkiye engel olduğu Biraderler mutahtasını aldim ya ya da pişamıyor. Şu din doğru duramam. Mesela elektrikte namaza gelirse bize mülteci derler. İslamın emirlerini yaşarsak kızlar küçük yaşta başlar. Peki Osmanlı bütün varlığıyla kıymet ölçüsünü Allah'ı Resulü'nün dinine getirdiklerine, götürdüklerine itibarla aramış, ondan olmuştu. Osmanlı dünya devletleri içerisinde terakkisinde bir problem var mıydı? Asırlarca zemiyede kaldılar. O halde İslam mani terakki değil bizzat Allah'ın dini mucibi telakidi, yani İslam coğrafyasının bir buçuk asırdır yaşadığı İslam'a uymamanın bedelidir. O halde bizi bizzatı yükseltecek, yeniden özlediğimiz yerlere ulaştıracak Cenab-ı Mevla'nın emirlerine iktidar